Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Yakın yok dedi de cihattan gayrı. Gördüm ki İslam'da yakarak öldürme. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. Salat ve selamunun Rasulüne, ehline, sahabesine ve tüm takipçilerine olsun. Bugün tüm küfür milletleri elinden gelen tüm imkanlarıyla İslam devletine savaş açmıştır ve elindeki tüm silahlarını Müslümanların üzerinde kullanmaktadır. Her türlü teknolojik, yakıcı ve yıkıcı silahlarını çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masumların üzerinde denemektedir. Muahidler Rabbimiz Allah'tır dedikleri ve Allah'ın şeriatını yeryüzüne hakim kıldıkları için tüm küfür ümmetleri üzerlerine üşüştüler ve onlara yaşam hakkı vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Ve hala da yapmaya devam ediyorlar. Dünyanın onlarca küfür ve riddet devleti ve yüzlerce küfür ve riddet örgütü İslam devleti aleyhinde bir araya geldiler ve onu yok etmek için çabalamaktadırlar. Bu küfür ve riddet ehli olan zalimler, Müslümanları öldürürken her çeşit silaha başvurmaktan çekinmemektedirler. Müslümanları yakmaktan, üzerlerine evleri yıkmaktan ve onları bombalarla parçalamaktan hiç geri durmamaktadırlar. İşte İslam devleti bu zalimlerle mücadele ederken İslami çizgiden çıkmamakta ve sadece İslam'ın kurallarına göre hareket etmektedir. Nitekim İslam devleti Müslümanları öldüren bu kafir ve mürtedlere karşı sert tutumundan da taviz vermemektedir. Bu makalemizde İslam devletinin bazen uyguladığı yakarak öldürmenin İslam'daki yerine değineceğiz inşallah. Kafirler... Hemen hemen her gün attıkları bombalarla Müslümanları yakarak öldürmektedirler. Attıkları bombalarla çoğu zaman kadın, çocuk ve yaşlı kimseler de yanarak ölmektedir. Yakarak öldürmek Allah'ın subhanehu ve teala kısas olarak bize vermiş olduğu bir haktır. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. Bakara 179 Öyleyse kim size saldırırsa onun saldırdığının misliyle siz de ona saldırın. Bakara 194 Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl 126 Kurtubi bu ayetin tefsirinde şunları söylemektedir. Bu ayet kısasta misliyle cezalandırmanın delilidir. Kim demirle öldürürse o da demirle öldürülür. Kim taş ile öldürürse o da taş ile öldürülür. Vacip olan miktarın sınırı aşılmaz. Kurtuğu bir tefsiri. İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Allah Subhanahu ve teala kısas ve misli ile cezalandırmada adaleti emretmektedir. Abdurrazzak Sevri'den, o da Halit'ten, o da İbni Sirin'in eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir. Eğer bir adam sizden bir şey alırsa siz de ondan aynısını alın. Aynı şekilde Mücahid, İbrahim, Hasan el-Basri ve onların dışındakiler de bunu söylediler. İbni Cerir bunu tercih etti. İbni Kesir tefsiri. Allah subhanehu ve teala bu ayeti kelimelerde bize yapılana karşılık misliyle karşılık verebileceğimizi beyan etmektedir. Bizi yakarak öldürenleri yakmamızda, bizi boğanları boğmamızda, evlerimizi başlarımıza yıkanların evlerini başlarına yıkmamızda hiçbir beyis yoktur. Bazı sahabeler kısas gereği olmadan bile mürted ve zındıkları yakarak öldürmüştür. Buhari bu konuda şu hadisi rivayet etmektedir. İklimeden şöyle rivayet edilmiştir. Ali'ye anh, bazı zındıklar getirildi ve Ali anh onları yaktı. Bu olay... İbni Abbas'a ulaşınca şöyle dedi. Ben olsaydım Allah Resulü'nün Allah'ın azabı ile azap etmeyin nehyi gereği onları yakmazdım. Bilekis Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kim dinini değiştirirse onu öldürün emri gereği onları öldürürdüm. Bukhari rivayet etti. Bu hadis Ahmet bin Hanbel Müsned'in şu ilave ile rivayet etmektedir. İbni Abbas'ın radıyallahu an sözü Ali'ye ulaşınca Ali radıyallahu an şöyle dedi. İbn Abbas'ın annesinin oğluna yazıklar olsun. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud rivayet ettiler. İbn Hacer bu hadisin şerhinde şöyle demektedir: Abdullah bin Şerik el-Amiri'den o da babasından naklettiğine göre Aliye radıyallahu an mescidin kapısında senin onların Rabbi olduğunu iddia eden bir kavmin olduğu haber verildi. Bunun üzerine Ali radıyallahu an onları çağırdı ve onlara dedi ki: Yazıklar olsun size. Ne söylüyorsunuz? Dediler ki sen bizim Rabbimizsin, yaratıcımızsın ve bize rızık verensin. Ali radıyallahu an dedi ki yazıklar olsun size. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizin yediğiniz gibi ben de yemek yerim. Sizin içtiğiniz gibi ben de içerim. Eğer Allah'a itaat edersem dilerse beni mükafatlandırır. Eğer ona isyan edersem beni azaplandırmasından korkarım. Allah'tan korkun, dönün ve bundan vazgeçin. Ertesi gün aynı inanç üzere sabahlayınca Kamber geldi ve dedi ki: "Vallahi onlar aynı şeyi söylemeye devam ediyorlar." Ali radıyallahu anh dedi ki: "Onları getir." Ali'nin radıyallahu anh yanına gelince aynı şeyi söylediler. Bu olay 3 sefer tekrar edince Ali radıyallahu anh şöyle dedi: "Eğer bunu söylerseniz sizi en feci şekilde öldüreceğim." Onlar bu söylemlerinden vazgeçmediler ve aynı şeyi söylemeye devam ettiler. Ali radıyallahu anh dedi ki: "Ey Kamber, Onları işçilerle beraber getir. Mescidin kapısı ile şadırvan arasında onlar için çukurlar kazıldı. Ve Ali Allahu an şöyle dedi: Kazın, derin kazın ve odunları getirdi ve yakarak çukurlara attı. Daha sonra şöyle dedi: Ya bu söylemlerinizden dönersiniz yahut sizi buraya atarım. Onlar söylediklerinden dönmediler ve Ali Allahu an onları o çukurlara attı ta ki hepsi içinde yandılar ve şöyle dedi: ne zaman işi münker bir iş olarak gördüysem ateşimi yaktım ve Kamberi çağırdım. Bu rivayet hasen bir seneddir. Fethul Bari Ali'nin radıyallahu an mürtedileri yakarak öldürme olayını İmam Acuri eş-Şeria kitabında şöyle rivayet eder. Osman bin Ebi Osman'dan şöyle rivayet edilmiştir. Bazı Şiialar Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu an yanına geldiler ve ey müminlerinin biri sen o musun dediler. Ali radıyallahu an ben kimim dedi. Şiialar sen olsun dediler. Ali radıyallahu an yazıklar olsun size. Kimim ben dedi. Şiialar sen Rabbimizsin dediler. Ali radıyallahu an dönün ve tevbe edin dedi. Onlar kabul etmeyince boyunlarını vurdu. Sonra çukurlar kazarak onları çukurlara attırdı. Sonra Kamber'e bana yakılacak odun bağları getir dedi. O da getirdi ve onları yaktı. Sonra Ali radıyallahu an şöyle dedi. Ne zaman işi münker bir iş olarak gördüysem ateşimi yaktım ve kamberi çağırdım. Acuri eşşeriya. İşte Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis ve Acuri ve İbni Hacer'in de açıkladığı gibi Ali radıyallahu an bazı mürtedleri yakarak öldürmüştür. Ve bunları herhangi bir kısas gereği de yapmamıştır. Bilakis onları sırf riddetinden ötürü yakarak öldürmüştür. Buhari yakarak öldürmenin nehi hakkında şöyle bir hadis nakletmektedir. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir göreve gönderirken, iki Kureyşli müşriği kastederek, ''Eğer falanca ile filancayı bulursanız onları yakın.'' buyurdu. Daha sonra biz yola çıkmak üzereyken şöyle buyurdu. ''Ben size falanca ile filancayı yakmanızı emretmiştim. Oysa ateş ile ancak Allah subhanehu ve teala azap eder.'' Eğer onları bulursanız öldürün.'' Bukhari rivayet etti. i̇bn Battal bu hadisin şerhinde muhallebten şunları nakletmektedir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem buradaki ateşle yakmayı yasaklaması haram olduğundan değildir. Bu nehyi ancak Allah subhanehu ve teala'ya karşı tevazu kabilindendir. Ayrıca yaratıkları azaplandırmada onun buğzuna benzememek içindir. Zaten yakılan aynı zamanda öldürülmüş de oluyor. Bunun haram olmadığına delil ise Allah Resulü'nün Medine'nin namazgahında sahabelerin huzurunda ureynilerin gözlerini ateş ile çıkarması ve ayrıca Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu an haricileri ateş ile yakmasıdır. Medine alimlerinin çoğu kalelerin ehli içinde bulunduğu halde yakılmasını caiz görmüşlerdir. Yine çoğunun sözleri gemileri içinde insanlar olduğu halde yakmanın caiz olduğudur. Tüm bunlar hadisin manasının teşvik etmek ve istihbab amaçlı olduğunu farz veya vacip anlamında söylenmediğini ifade eder. Allah en doğrusunu bilendir. Ömer bin Hattab, İbni Abbas, Ömer bin Abdülaziz ve bir görüşünde İmam Malik şirk ehlini ateş ile atış yapmayı kerih görenlerdendir. Halid bin Velid Mürtedlerden bazılarını yakmıştır. Ömer radıyallahu an, Ebu Bekir'e radıyallahu an, Allah'ın azabıyla azap eden şu kişiyi Halit bin Velid görevden al. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Allah'ın müşriklerin üzerine çektiği kılıcı kınına sokmam. Sevri kalelerin ateş ile vurulmasını caiz görmüştür. Evzai şöyle demiştir. Savaşçılardan başka kimsenin olmadığı sığınaklarda üzerlerine duman yollamanın, dumanla boğmanın bir sakıncası yoktur. Onlar her çeşit öldürülür ve yakılırlar. Eğer onlara denizde rastlasak onlara petrol ve katran ile atış ederiz. İbni Kasım, sığınak ve gemilerin içinde sadece savaşçılar varsa yakılmalarını caiz görmüştür. Şerh Sahihil Buhari. İbni Hacer, Fethul Bari'de de şöyle demektedir: Selef yakma konusunda ihtilaf etti. Ömer bin Hattab, İbni Abbas, Radıyallahu Anhum ve onların dışında bazıları bunu mutlak olarak kerih gördüler. İster bu küfür sebebiyle olsun, ister savaş anında olsun, isterse de kısas ile olsun. Ali bin Ebi Talib, Halid bin Velid radıyallahu anhum ve onların dışında bazıları ise bunu caiz gördüler. Muhalleb dedi ki, bu nehi Allah Resulü'nün ateşiyle ancak Allah subhanehu ve teala onunla azap eder hadisi, aramlık için değildir. Bu nehi ancak Allah'a subhanehu ve teala karşı tevazu kabilindendir. Yakmanın caiz olduğuna delil sahabenin uygulamasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ureynilerin kızartılmış demir ile gözlerini çıkarmıştır. Ayrıca Ebubekir radıyallahu anh bagileri sahabelerin huzurunda ateş ile yakmıştır. Ayrıca Halid bin Velid mürtedilerden bir grup insanı ateş ile yakmıştır. Pethul Bari Bu konuda bazı mezhep alimleri de şöyle demektedir. Anefiler eğer cizye kabul etmezlerse Allah'tan yardım diler ve mancılıklar dikerek onları yakarak boğarak ve ağaçlarını keserek onlarla savaşırız. Ve yakarak sözünden kasıt, şahısların mancınıkla vurulup yakılmasıdır. Eddurrul Muhtar Şafiler, İmam Maverdi kısas konusunda şöyle demektedir. İmam Şafii şöyle dedi. Eğer bir kişi birini ateşe atarak öldürürse, bunu yapan kişi de ateşe atılıp öldürülür. Elhav ilkebir İmam Nevevi şöyle dedi. Eğer onu yakarsa, boğarsa, taşla vurursa, Yüksek bir yerden atarsa, odunla vurursa veya onu hapsedip yeme ve içmesini engeller de o da ölürse, bu durumlarda veli kısas olarak bunları tercih edebilir. Çünkü Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Nahl 126 Ayrıca beradan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim yakarsa onu yakarız, kim boğarsa onu boğarız. Beyhaki rivayet etti. Ayrıca kısas misli ile olmaya bağlıdır ve bu sebeplerle misli ile cezalandırmak mümkündür. Dolayısıyla bu öldürme çeşitleriyle kısasın yerine getirilmesi caizdir. El-Mecmûşer-ül-Muhazzeb Hanbeliler İbni Kudeme şöyle demiştir. Eğer yakarak öldürürse bazı arkadaşlarımız kısas olarak yakılmaz dediler. Çünkü yakma Allah'ın hakkı olduğu için haramdır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ateş ile ancak Allah subhanehu ve teala azap eder. Kısas da bu nehin genel kapsamına girmektedir. Bu Ebu Hanife'nin mezhebidir. El-Kad'ı dedi ki sahih olan boğma konusunda olduğu gibi bu konuda da iki görüş vardır. O görüşlerden biri de kısas olarak yakılmasıdır. Bu Şafii'nin mezhebidir. Çünkü Berab'in Azip'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim yakarsa onu yakarız, kim boğarsa onu boğarız. Yakmanın nehini ifade eden birinci hadisi, kısasta yakmanın dışındaki konulara hamletmişlerdir. el Muğni, i̇bn Müflih şöyle dedi. Eğer yakarak öldürürse, arkadaşlarımızın bir kısmı bu konudaki nehiden ötürü kısas olarak yakılmaz demişlerdir. El-Kad dedi ki, Sahih olan, Boğma konusunda olduğu gibi bu konuda da iki görüş vardır. İkinci görüş ise kısas olarak yakılır. Bunu Mesruk ve Katede söylemişlerdir. Bu konudaki nehiye ise kısasın dışındaki yerlere hamletmişlerdir. el Mubidi fi şerhel mukni. i̇bn Teymi'ye şöyle dedi. Fakihlerin çoğu dedi ki eğer bir kişi yakma, boğma ve benzeri şekillerle birini öldürürse yaptığı şey içki içirme veya livata gibi bir haram şey olmadığı sürece ona yaptığı şeyin aynısı yapılarak öldürülür. Alimlerden bazıları da bu şekilde yakılarak veya boğularak öldürülenlere ancak kılıçla kısas yapılır demişlerdir. Birinci görüş Kur'an, sünnet ve adalete daha yakındır. -feteva. Yukarıdaki nakillerden de anlaşıldığı üzere gerek kısas olarak gerekse de sırf mürtet olduğu için yakarak öldürmenin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda sahabeler ve alimler ihtilaf etmişlerdir. Lakin kısas gereği bunu yapma konusunda İbn-i Teymiye'nin dediği gibi alimlerin çoğu bunu caiz görmüşler ve Kur'an, sünnet ve adalete en yakın olan görüş de budur. İşte İslam devleti kendisine saldıran ve Müslümanları her türlü yakıcı ve patlayıcı silahla öldüren zalimlere hak ettikleri karşılığı vermektedir ve vermeye de devam edecektir. Onlar bizim askerlerimizi yakarak öldürdüğü gibi biz de onların askerlerini yakarak öldürüyoruz. Bizim yaptığımız bu eylem Kur'an ve sünnete uygundur. Her gün onlarca Müslümanı bombalarla yakarak öldüren zalimlerin askerlerini yakarak öldürmek, onlara verilecek en adil karşılıktır. Binlerce kilometre uzaktan gelip, Müslümanları yurtlarında yakarak öldürenlere verilecek ceza da elbette basit ve hafif olmayacaktır. Ceza amelin cinsine göredir kuralı gereği bize yaptıklarıyla onlara muamele edeceğiz. Kafir ve mürtetlerin binlerce kardeşimizi yakarak öldürmesine karşılık bizler onların çok az sayıdaki askerlerini yakmışızdır. Yakarak öldürmenin vahşet ve kabul edilemez olduğunu savunan zalimler öncelikle kendilerinin, hükümetlerinin veya askerlerinin bize attıkları bombalara ve kardeşlerimizi nasıl öldürdüklerine baksınlar. Sizin Müslümanları öldürmek için attığınız bombalardan gül çıkmıyor ve Müslümanlar o bombalardaki gül kokusuyla da ölmüyorlar. Sizlerin Müslümanları öldürdüğünüz şekliyle biz de sizin askerlerinizi öldüreceğiz. Bu size verilecek en hafif karşılıktır. Sizler bunu hak ettiniz ve size verilecek asıl büyük ceza için bekleyin. Muhakkak ki gelecek daha şiddetli ve daha acı olacaktır. Televizyonlara çıkıp bizi eleştiren düşünür, yazar ve belamlara şunu söylemek isteriz ki eğer sizde zerre kadar vicdan varsa sizler İslam devletini eleştirip kötülemeden önce kendi ülkenizin yaptığı zulümleri anlatırsınız. İslam devletinin öldürme şeklini eleştirmeden önce, kendi askerlerinizin bizi öldürme şeklini eleştirirsiniz. Dilinizi İslam devletine uzatmadan önce, tağutların ve zalimlerin bize yaptıklarına uzatırsınız. Ey tağutlar! Hep sizler mi Müslümanları öldürecek ve yakacaksınız? Artık acı çekme sırası sizde. Bize tattırdığınız acıyı ve hatta daha fazlasını sizler çekeceksiniz. Artık dilediğiniz gibi Müslümanları öldüremeyeceksiniz ve öldürdüğünüz her Müslümanın hesabını verecek ve tattırdığınız her acıyı kendiniz tadacaksınız. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa 104. Ey tahtun askerleri, Vallahi sizler bizim kardeşlerimizi yaktığınız gibi bizler de sizleri yakacağız. Sizler çocuklarımızı yetim bıraktığınız gibi bizler de sizin çocuklarınızı yetim bırakacağız. Sizler annelerimizin gözlerini yaşlı bıraktığınız gibi bizler de sizin annelerinizin gözlerini yaşlı bırakacağız. Sizler kadınlarımızı dul bıraktığınız gibi bizler de sizlerin kadınlarınızı dul bırakacağız. Eğer yakılmak istemiyorsanız tahtulara askerlik yapmayı bırakın. İçinde bulunduğunuz küfür ve şirkten tevbe edip bizimle savaşmaktan uzak durun. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Şura 40 Bizler kafir ve mürtedleri bizimle savaştan elinizi çekin diye defalarca kez uyardık. Onlar her seferinde bizimle savaşmak için öne atıldılar. Ve bizimle savaşanlara ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Biz bir kavmin yurduna girdik mi uyarılmış olanların hali yaman olur. Bukhari rivayet etti. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. Bu makale İslam Devleti Resmi Dergisi Rumiyah Dergisi'nin dördüncü sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Ruhsat yok dediğiner cihattan gayrı Ruhsat yok dediğiner cihattan gayrı İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen adim kulları So cennete giden bütün yolları, yakın yok dedi cihattan gayrir yakın yok dedi de cihattan gayrir